Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla MÜLK suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hükümranlık elinde olan Allah yücedir O her şeye hakkıyla gücü yetendir O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için Ölümü ve hayatı yaratandır O mutlak güç sahibidir çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara... ''Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?'' diye sorarlar. Onlar da şöyle derler, ''Evet bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz.'' demiştik. Yine şöyle derler, ''Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık.'' İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler... Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun. Fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üstünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçire vermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinden kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz Taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan, ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, O bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. O'nu... Azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım, diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti, yahu bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahmandır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekili verse, size kim temiz bir akar su getirir? Kalem suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınıyan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye, Mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, Öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi, Onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden, Fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahliğin birbirlerine hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hayır meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim? dedi. Onlar Rabbimizi tesbih ederiz, yüceltiriz, şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize, gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında naim cennetleri vardır. Biz Müslümanları suçlular gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitabınız var da bu batıl hükümleri ondan mı okuyorsunuz? Onda seçip beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye mi yazılı? Yahut bizden her ne hükmederseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Sor onlara. Onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenlerseler hadi getirsinler ortaklarını. Baldırların açılacağı, işlerin zorlaşacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü, kıyamet gününü düşün.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 ''Ey Muhammed! Bu sözü Kur'an'ı yalanlayanlarla beni baş başa bırak. Biz onları bilemeyecekleri biçimde adım adım helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim tuzağım sağlamdır. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişlerdir? Yahut kayb, levh-i mahfuz, kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o, balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, o mutlaka kınanmış bir halde ıssız bir yere atılacaktı. Fakat böyle olmadı. Rabbi onu peygamber olarak seçti, ve salih kimselerden kıldı. Şüphesiz inkar edenler zikri, Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok o bir delidir diyorlar. Halbuki o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Hakka Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Gerçekleşecek olan kıyamet. Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin? Semud ve Ad kavimleri yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi, kıyameti yalanladılar. Semud kavmi korkunç bir sarsıntıyla helak edildi. Ad kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki eğer orada olsaydın o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Firavun ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler halkı olan Lut kavmi hep o suçu işlediler. Öyle ki... Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azapla yakaladı. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gökte yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin. Için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der Keşke kitabım bana verilmeseydi Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim Keşke ölüm her şeyi bitirseydi Malım bana hiçbir yarar sağlamadı Saltanatım da yok olup gitti Allah şöyle der Onu yakalayıp bağlayın Sonra onu cehenneme atın Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu çünkü o, azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceğe de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin, Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıyorsunuz. Bir kahinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizde yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an gerçek, kesin bilgidir.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 Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her daveti dişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki O sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i, Yerden bitki bitirir gibi bitirdi Yarattı Sonra sizi yine oraya döndürecek Ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki Oradaki geniş yollarda yürüyesiniz Nuh dedi ki Rabbim gerçekten onlar bana karşı geldiler Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele veddi, süvayı, Yeusu, yevku ve nesri hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular... Ve cehenneme sokuldular da, kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar. Nuh şöyle dedi, Ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla Zalimlerin de ancak helakini arttır Cin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed de ki Bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi Şüphesiz biz doğruyu ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da Cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayp haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa Kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi. Doğrusu içimizde salih olanlar da var olmayanlar da ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki, bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dost doğru olurlarsa... Mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden Kur'an'dan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseye ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için... İçinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka onlara bildirir. Fakat o, Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Müzzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp pürünen peygamber! Kalk! Birazı hariç olmak üzere geceyi, Yarısını ibadetle geçir, yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz edeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır. Cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu Ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik Hal böyleyken inkar ederseniz Çocukları aksaçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden Kıyametten nasıl korunursunuz O günle gök bile yarılır Allah'ın vahdi gerçekleşir Şüphesiz bunlar birer öğüttür Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar Ey Muhammed Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği, daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. ''Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti?'' Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. ''Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin?'' ''Geride bir şey koymaz bırakmaz.'' Derileri kavurur. Üzerinde on dokuz görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki, kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kâfirler. Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha and olsun ki o cehennem insan için... İçinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar. Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Kıyamet Suresi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 Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse... Katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orda kendilerine katkısı zencefil olan içeceklerle dolu bir kaseden içilir. Orada bir pınar var ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için Ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız. Biz suçlulara işte böyle yaparız. O gün vay yalanlayanların haline. Biz sizi bayağı bir sudan meniden yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde ana rahminde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz. O gün vay yalanlayanların haline. Biz yeryüzünü, dirileri de, ölüleri de toplayan bir yurt yapmadık mı? Orada sabit, yüce dağlar yaratmadık mı? Size tatlı bir su içirmedik mi? O gün, vay yalanlayanların haline. Onlara şöyle denecek. Yalanlamakta olduğunuz şeye, cehennem azabına gidin. Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl devedir. O gün, vay yalanlayanların haline. Bu, konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. O gün, vay yalanlayanların haline. Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi, ve öncekileri bir araya toplamışızdır. Eğer bir tuzanız varsa hadi bana tuzak kurun. O gün vay yalanlayanların haline. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.